Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in ve vaat Kardeşlerim iman sahiplerinin niteliklerini görüyorduk. Bu niteliklerin 12.si ve sonuncusu iman sahiplerinin güzel ahlak sahibi olmalardır. Onlar ahlaki güzelliklerle söz ve davranışlarla güzel insanlardır. Onlar Allah'ın peygamberlerinden sonra onun en iyi ve en seçkin kullarıdırlar. Bu hususa dair Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin suneninde gelen üç sahih hadiste şöyle buyurmaktadır. Onlardan birincisi Müminlerin imanca en mükemmel olanı ahlakçı en güzel olanıdır. Diğer hadisimiz Kıyamet günü sizin bana en sevimli ve bana en yakın olanınız ahlakçı en güzel olanınızdır. Ve üçüncüsü Mizana yani kişinin amellerinin tartılacağı teraziye güzel ahlaktan daha ağır başka bir şey konulmayacaktır. Güzel ahlak sahibi bir kimse bu ahlakıyla namaz kılan ve oruç tutan kimsenin derecesini yükselecektir. Kardeşlerim, müminlerin bu güzel ahlakından bazıları şunlardır. İlimde ve amelde sadece Allah'ın rızasını gözetmeleri, riyadan korkmaları, Allah'ın haramlarına saygı göstermeleri, Allah'ın haramları çiğnendiği zaman da tepki göstermeleri, Allah'ın dinine, şeriatına ve hükmüne destek vermeleri, Müslümanların kutsallarına çokça saygı duymaları ve onların iyiliğini istemeleri, açıkta ne iseler, gizlide de öyle olarak münafıklığı terk etmeye çalışmaları, ahiret işlerini de dünya işlerinden önce yarmalardır. Herkeza kalp inceliğine sahip olmaları, Belki kendilerini acırda, bağışlar ümidiyle Allahu Teala'nın hakkını ihmal ettiklerinden dolayı çokça ağlamaları, bir cenaze gördükleri veya ölümü, ölüm baygınlığını ve kötü bir sonu hatırladıkları zaman da bunlardan çokça ibret almaları, üzülmeleri ve kalplerinin sarsılmasıdır. Allah'a yakınlık derecelerinde ilerledikçe tevazularının artması, İtaatlerinde bile günahtan kurtulamadıklarını yani gördükleri için çokça tövbe etmeleri ve gece gündüz istiğfar etmeleri. İtaatlerindeki eksikliklerinden dolayı istiğfar eder, bağışlanma isterler. Allah'ın rızasını gözetirler, yaptıkları hiçbir şeyden dolayı gurura kapılmazlar. Şöhretten ise nefret ederler. Takva kelimesi üzerinde aşırı hassas olmaları ve takva sahibi olduğu iddiasında bulunmamaları da Bununla beraber Allah'tan çok korkmaları, akıbetlerinin kötü olmasından korkmaları, Allah'ı anmaktan gaflete düşmemeleri, dünyaya önem vermemeleri, dünyayı terk etmeleri, bina yani ev yapımına önem vermemeleri, lüks ve israfa kaçmaksızın sadece ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir evle yetinmeleri de bu müminlerin ahlakının kısımlarındandır. Bu usta dair Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇mam Müslümin Müslim'in sahihinde gelen bir hadiste şöyle buyurmakta. Allah'a yemin olsun ki ahirete nispetle dünya birinizin parmağını büyük bir denize batırıp çıkarmasından başka bir şey değildir. Artık o parmağın ne kadar mı çıktığına baksan yeter. Kardeşlerim bu hadis ve bunun gibi bütün Nebevi hadisler ve ayetler Allahu Teala'nın buyrukları okunup geçilecek şeyler değildir. Üzerine tefekkür edilecek ve ibret alınacak şeylerdir. Hayata tatbik edilecek, bakış açısına tatbik edilecek şeylerdir. Bakın kardeşlerim, Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize çokça uzun gibi gözüken ve peşinden koştuğumuz bu dünyanın ömrünü ahirete kıyaslayarak bize göstermekte ve ehemmiyet göstermemiz, değer vermemiz gerekene işaret etmektedir. Önümüzde bekleyen ve mutlaka bir gün kavuşacağımız ahiret hayatının Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir deniz oranında nispetlemiş ve dünyayı o denize batırılan bir parmak ve o parmakta kalan bir iki damlacık su ile misallendirmiştir. Yani bu dünya kişi için ne kadar uzun olursa olsun gerek rahatlığıyla gerek musibetiyle neticede kavuşacağı ahirete oranla bu dünyanın ömrü büyük bir denizdeki bir iki damlacık kadardır. Öyleyse o kadar değer vermek ve o büyük denize bu bir iki damlacık dünya ömrüne sığdıracağımız, güzel amellerle, güzel ahlakla, güzel yaşantıyla kavuşacağımız ve oradaki mükafat elde edeceğimiz unutulmamalıdır. Kardeşlerim iman sahipleri dinde ve dindarlarda herhangi bir yanlışlığın görülmesine asla razı olmazlar ve hemen cevabını verip bu yanlışlığı reddederler. Eğer bu yanlışlığı yapan kişi mazeretli ise, onun hakkında hüsnü beslerler. Müslüman kardeşlerin ayıplarını ve kusurlarını hep örterler. Kendi içlerinde dindarlıklarının ve Allah'tan yeterince korkup korkmadıklarının çokça muhasebesini yaparlar. Hiç kimsenin ayıbını açıklamak istemezler. Kendi ayıp ve kusurlarıyla meşguliyetleri başkalarının kusurlarıyla meşgul olmaktan onları alıkoyar. Başkalarının ayıplarını örtmeye çalışırlar. Sır saklamasını bilirler. Hiç kimseye haklarında söylenen şeyleri ulaştırarak laf taşımazlar, kovuculuk yapmazlar. İnsanlara düşmanlık etmezler. Onları iyi idare ederler. Hiç kimseye kötü karşılık vermezler. Ve asla ve asla hiçbir Müslümana düşmanlık etmezler. İman sahipleri bulundukları meclislerde gıybet kapısını kapatırlar. Meclislerinin günah meclisi haline gelmemesi için dillerini gıybetten kururlar. Çünkü bu sallallahu Teala. ve Hucura suresi 12. ayette şöyle buyurmakta. Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğeriniz arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyendir. Kardeşlerim iman sahipleri haya, edep, şefkat, sükunet, vakar, az konuşmak, az gülmek, çokça susmak, konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak için hikmetle konuşmak ve dünyalık bir şeye sevinmemek gibi güzel huylarla temayüz eder, diğerlerinden ayrılırlar. Bunun sebebi onların akıllı olmalardır. Kendilerine zarar veren kimselerde de affederler. Çünkü Allahu Teala, A'l-i Suresi 134. ayette, takileri vasfederken şöyle buyurmakta, onlar öfkelerini yutarlar ve insanlara affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Allah Azze ve Celle bizleri güzel davranışta bulunan kullarından hepsini. Kardeşlerim, müminler iblisle, şeytanla ve yardımcılarıyla savaşmaktan, onun hile ve tuzaklarını namazda, abdeste ve diğer ibadetlerde onun vesveselerini tanımaya çalışmaktan gafil değildirler. İman sahipleri ihtiyaçlarının fazlasını, Gece gündüz açık ve gizli sadaka olarak verirler ve ellerindeki malı da israf etmezler. Cimriliği kötülemek, çok cömert olmak, bol bol vermek, yolculuklarında ve ikametlerinde kardeşlere yardım etmek müminen ahlaklarındaki güzelliklerindendir. Çünkü onlar dinde yardımlaşma ve dayanışma gayelerini ancak bununla gerçekleştirirler. Onlar din kardeşlerine iyilik yapmayı, birbirlerini sevindirmeyi, ve bu konuda kardeşlerini kendilerine tercih etmeyi severler. Kardeşlerim, iman eden kimseler misafire ikram ederler. Meşru bir mazeretler olmadıkça misafire kend bizzat kendileri hizmet ederler. Misafirin kendi yanlarında ikametiyle onu yedirip içirmiş olmalarını, onu yaptıkları hizmeti ve misafirin kendileri aklındaki güzel duygularını yeterli görmez daha fazlasını yapmak isterler. Hakeza iman sahibi kimseler mümin kardeşlerinin davetlerine icabet ederler. Sadece yedireceği dışında bir şey olmayan kimsenin davetine de fakirlerin dışlanıp sadece zenginlerin davet edildiği veya günahların işlendiği davetleri ise icabet etmezler. Özellikle bu hususta gösteriş maksatlı verilen yemekler ve düğün davetlerine Dikkat etmek istiyorum. Çünkü içinde masiyet bulunuyorsa veya fakirler çağırmamış, zenginler davet edilmişse bunlar icabet edilmeyecek davetler kısmına girer. Kardeşlerim iman sahipleri sadece büyüklere karşı değil, küçüklere karşı da sadece yakınlarına ve ahbaplarına değil, uzak kimselere karşı da sadece alime karşı değil, cahile karşı da edepli ve naziktirler. Onlar insanların arasını düzeltirler. Çünkü bu hayır kapılarının en faziletlisi ve iyiliğin zirvesidir. İnsanlar arasını düzeltmek demek şeytanın bütün planlarını Müslümanlar arasına düşmanlık ve nefret yerleştirme ve onların arasını bozma hedeflerini boşa çıkartmak demektir. Onlar hasetten men ederler. Çünkü haset yani kıskançlık, düşmanlık ve kine, imanın zayıflamasına dünyayı ve içindekiler de sığımıya sebep olur. Kardeşlerim müminler ana babaya iyilik yapmayı, İyi olan şeylerde onlara itaat etmeyi, onlara kol kanat germeyi, nazik olmayı, öfkelenip homurdanmamayı, özellikle yaşlandıklarında da onları üzmemeyi, onlar için dua etmeyi ve bağışlanmalarını dilemeyi emrederler. Çünkü onlar ana babaya iyilik yapmayı Allah Teala'nın teşvik ettiği ve karşılığında ebedi cenneti ve rızasını vaat ettiği en büyük ibadetlerden en büyük ibadetlerden birisi olarak görürler. Kardeşlerim bu usulde Allahu Teala Ahkaf Suresi 15. ayette şöyle buyurmakta. Biz insana anne babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Çünkü annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. İsra Suresi 23 ve 24. ayetlerde ise şöyle buyurmakta. Rabb'in sadece kendisine ibadet etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde hükmetti emretti. Onlardan birisi. Veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme. Onları azalama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak üzerlerine kanat ger ve onlar için şöyle dua et. Ey Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirip terbiye etmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et. Kardeşlerim ayetin içerisinde geçen onlara öf bile deme sözcüğü. Onlara karşı gösterilebilecek en düşük, en küçük bir edepsizliktir. Bu bile yasaklanmışsa bunun üstündeki, ötesindeki hoşlanmayacak şekilde gösterecek. Her türlü söz, davranış ve tavır bu yasak kısmına girer. Müminler iyi komşuluğu, insanlara nazik davranmayı, akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı, selamı yaymayı, fakirlere, yoksullara, yetimlere ve yolda kalmışlara merhamet etmeyi emrederler. Övünmekten, böbürlenmekten, gururlanmaktan, azgınlık yapmaktan ve insanlara tepeden bakmaktan uzak dururlar ve men ederler. Her şeyde adalette olmayı emrederler. Müminler kötü zandan, tecessüs, casusluk yapmaktan ve Müslümanların ayıplarını araştırmaktan da uzak dururlar ve men ederler. Çünkü bunlar sosyal ilişkileri bozar, kardeşler arasını açar ve aralarına fesat tohumları eker. İman sahiplerinin övülen sıfatlarından birisi de onların Allah için kardeşler olmalarıdır. Mümin müminin kardeşidir. Kendisi için istediği şeyi mümin kardeşleri içinde mutlaka ister. İster kendisi o istediği şeyi elde etmiş olsun, ister elde edememiş olsun. Mümin kardeş için de o temenni ettiği istediği şeyi temenni eder ister. Onlar hakkında kin ve nefret duygular taşımaz. Bilakis onların gıyabında bağışlanmaları, hidayetleri iyilikleri ve başarıları için dua eder. Bakın kardeşlerim bu hususta Haşr suresi 10. ayette allah Teala şöyle buyurmakta. Onların arkasına gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Çünkü rauf ve rahim olan yani çok şefkatli ve merhametli olan sensin. Hakeza Hucurat suresi 10. ayette ise اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmet olmasınız, esirgenesiniz buyurmakta Rabbimiz Seberke Teala. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise İman Muhayr'in sahihinde iman kitabına gelen bir ise şöyle buyurmakta. Sizden biriniz kendisi için istediğini mü'min kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz. Kardeşlerim hükümler çok açık. Çok net. Artık bunun bahanesi aması lakini fakatı olmaz. Müminlerin özelliklerinden birisi de Allah'ın ve Rasul'un hükümlerine tevilsiz ve mazeretsiz boyun bükmesi teslim olması ve o hükümler hayatına tatbik etmeye çalışmasıdır. Kardeşlerim müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüyle amel ederek her Müslümana karşı samimi olmayı ve nasihatı İyilikte ve takvada karşılıklı yardımlaşmayı vacip görürler. Buyurur ki Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslim'in sahinde, iman kitabında, din nasihattir yani samimiyettir. Kime karşı diye sorduklar asabi Ashab-ı kiram buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a karşı samimiyettir. Kitabına karşı samimiyettir. Peygamberine karşı samimiyettir. Müslümanların önderlerine, İmamlarına karşı samimiyettir ve Müslümanların hepsine karşı samimiyettir, nasihattir. Kardeşler, müminler namazların cemaatle kılınması, hac, cihat ve idarecilerle birlikte kutlanan bayramlar gibi, şer'i, dini bayramlar gibi İslam'ın sembollerini muhafaza ederler. Bu idareciler bidatçı ve heva ehli olanlar hariç ister iyi olsunlar ister kötü olsunlar fark etmez onlarla birlikte olurlar. Onlar fazl olan namazları eda etmeye ve onları ilk vakitlerinde cemaatle kılmaya koşarlar. Gene onlar namazı huşu ve huzur hedeflerler. Müminler birbirlerine gece ibadetini de emrederler çünkü bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden birisidir ve Allahu Teala peygamberine gece ibadetini ve kendisine itaat etmesi için var gücüyle çalışmasını emretmiştir. Müminler imtihan edildikleri yerlerde sağlam dururlar. Bela ve musibetlere sabrederler. Rahatlık hallerine şükrederler. Kaderin acılarına da razı olurlar. Çünkü allah Teala Zümer Suresi 10. ayette husab. buyurmuştur. Yani sadece sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Kardeşler müminler Allah'tan bela istemezler. Bunu temenni de etmezler. Aksine Allah'tan sıhhat ve afiyet isterler. Çünkü onlar bela ve musibetle karşılaştıkları zaman sağlam kalıp kalmayacaklarını bilemezler. Fakat bir musibetle karşılaştıkları zaman da sabretmeye gayret ederler. Bu hususta Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin sahihinde cihat kitabında rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmakta: Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Ama onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yani cennet Allah'ın dini için yapılan mücadelenin bulunduğu ortamdadır. Kardeşlerim müminler mihnet ve sıkıntılı zamanlarda Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmezler. Çünkü Allahu Teala mümin kullarına bunu haram kılmıştır. Ümitsizliğe düşmeyi haram kılmıştır. Fakat onlar bela ve musibet günlerinde yakında bir kurtuluşun ve Allah'ın izniyle kesin bir zaferin ümidiyle yaşarlar. Çünkü onlar Allah'ın vaadine güvenirler. Zorlukla beraber kolaylığın Darlıkla beraber bolluğun olduğunu bilirler. Mihnetlerin sebebini her şeyden önce kendilerinde ararlar. En büyük eksiklerimizden birisi de bu kardeşlerim. Mihnetlerin, musibetlerin, sıkıntıların sebebini başkasında ve başka gerekçelerde aramak bizim kusurlarımızdandır. Olması gereken bunun sebebini kendimizde aramaktır. Musibetlere ve mihnetlere sadece kendi elleriyle işledikleri masiyetlerin, Büyük ve küçük günahların veya itaat ve uyumdaki kusurların sebep olduğunu düşünür mümin, müslüman kimse. Allah'ın kendilerine yardımı ve desteğinin bu çeşit muhalefetlere düşmesi sebebiyle gecikebileceğini bilirler. Çünkü Allahu Teala şu i Suresi 30. ayette buyurmaktaki başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Başka bir sebep değil, kendi ellerinizle işlediğimiz kusurlardan, mülahlardan dolayıdır. Kardeşlerim iman sahipleri yüce dinimizin de emrettiği gibi mihnetlerde ve dine yardımda dünyevi sebeplere ve sahiplere ve evrensel kanunlara güvenmedikleri gibi sebeplere sarılmak bağlamında da bunları ihmal etmezler. Burası önemli. Bunlardan önce Allah'a takvalı olmayı, günah ve masiyetlerden istiğfar etmeyi, Allah'a dayanıp güvenmeyi, rahatlıkta şükretmeyi, bela anındaysa ise sabretmeyi, sıkıntılardan sonra kurtuluş ve ferahlığın çabuklaşmasının en önemli sebepleri olarak görülür. Demek ki kurtuluş ve ferahlığın çabuklaşmasının en önemli sebebi sebeplere yapışmak veya başka saiklere bel bağlamak değil 1- Allah'a takva olmak 2- Günah ve masiyetlerden dolayı istiğfar etmek 3- Allah'a dayanmak 4- Rahatlık şükretmek, beş, halinde şükretmek 5- Belanda sabretmek Kardeşlerim, iman sahiplerinin vasıflarından birisi de onların dinlerinde ve dünyalarında imtihan edilmeleri ve denenmeleridir. Vela ve imtihan onların günah ve hatalarının kefaretidir veya derece ve sebeplerinin yükselmesinin vesilesidir. Onlar dünya hayatında gariptirler ve ebediyet yurduna doğru giden bir yolcudurlar sadece. Bu bilinçtedirler. Onlar için dünya ebedi olan ahirete göre bir hapishane girdir. Onlar için dünya Ebedi olan ahirete göre bir hapishane gibidir. Dünya hayatı süsleriyle, fitneleriyle, şehvetleriyle ve masiyetleriyle onların kalpleri ve organları için bir hapishane gibidir. Ancak Rablerinin bu dünyadan kendilerine mübah kıldığı şeyler bu hapishanenin dışında onlarda tabir caizse teneffüs mesabesindedir. Allahu Teala bu şöyle buyurmakta. Ahzab suresi 11. ayette işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin sünnetinde gelen sahih bir ise bunu veli bir şekilde ifade etmekte. Buyurmakta ki El dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri yani dünya müminin zindanı kafirin ise cennettir üzenle durulması, düşünülmesi, tefekkür edilmesi ve iyice kavranması gereken hadislerden birisi de bu kardeşler. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız ebedi hayatı kazanmaya bir vesile olan tarla mesabesindeki bu dünya, müminin zindandır. Hapsolunduğu, enden engellendiği, canının istediği gibi yaşamaktan alıkonulduğu bir zindan mesabesindedir. Ancak bazen dünya'nın nimetlerinden, süslerinden istifade eder ve Sanki o zindandan nefes almaya çıkmış, açık havaya çıkartılmış bir mahkum gibidir. Kafir ise cennettir. Yani canının istediği gibi yaşadığı bir ortamdır dünya. Dolayısıyla mümin kimsenin kafir gibi canının istediği şekilde yaşama özgürlüğü yoktur. Çünkü dünya cennet değildir. Cennet bu dünyada yapılanlar karşılığında kazanılacak ebedi hayatın içerisindeki mükafat yurdudur ki allah Teala bizleri o cennet yurduna varlıklardan yapsın. Kardeşlerim iman sahiplerinin Allah'a kulluğuna delalet eden niteliklerinden birisi de onların sadece Allah'tan korkmaları, başka hiç kimselerden korkmamaları, Allah'ın koyduğu cezaları uygularken acıma duygusuna kapılmamaları, acıma duygusuna kapılmamaları ve dine destek olmak için verdikleri sözde Allah'a karşı samimi olmalarıdır. Onların en büyük ve en belirgin vasıflarından birisi de Allah Teala'nın hükmünü sevmeleri. Büyük küçük her şeyde onun şeriatına tam olarak teslim olmalarıdır. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de öyle severler ki kim olursa olsun başka hiç kimsenin sevgisi bu sevgiye denk olamaz. Bu usta İmam Bukhari'nin sahihinde iman kitabında Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Sizden birisi beni çocuğundan babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz Buyurmakta. Öyleyse kardeşlerim sadık ve ihlaslı müminler hakkındaki sözün özü şudur. Onlar gerçeğe ulaşmada rehberlik eden ve doğru yolu gösteren iyi insanların örneğidirler. Çünkü onlar hakta sebat ederler, inanç konularında kararlıdırlar ve görüş birliği içindedirler. Hem ilim sahibidirler hem de ibadet ehlidirler. Hem Allah'a tevekkül ederler hem de sebeplere sarılırlar. Hem dünyaya fazlasıyla sahiptirler ama gönüllerinde ona sevgi açısından yer vermezler ümitle korku sevgiyle buğz arasında bulunurlar müminlere ve müslümanlara karşı merhametli yumuşak din düşmanı kafirlere müşriklere ve onların dostlarına karşı ise sert ve acımasızdırlar onlar insanların ahlakçı en güzeldirler Allah'a itaat ederek nefislerini temizlemede onların en gayretlisidirler nefislerin temizlenmesi çünkü Allah'a itaat ve söz konusudur Huy ve davranışça onlar insanların en mükemmelidirler. Hayırlı ve insanlara yararlı olmadıkça da konuşmazlar. Boş konuşmaları terk ederler. Birbirlerini sevmeleri, birbirlerine merhamet etmeleri, aralarında yardımlaşmaları, birbirlerinin kusurlarını örtmeleri ve sadece din temelinde dostluk düşman olmaları da onların vasıflarıdır. Onlar nimete karşı körlüğün cezasından korkarlar. Bu sebeple, onlar büyük küçük her türlü nimete karşı Allah'a şükretmede ve hamdetmede insanların en isteklisi ve devamlısı olarak görürsün. Onların belirgin niteliklerinden birisi de zaman ve mekan değişse de onların değişmemesidir. Allah Azze ve Celle bizleri bugünkü gördüğümüz ve bundan önceki gördüğümüz müminlerin niteliklerle nitelenen ve Rabbi Tebakeb Teala'nın rızasını kazanarak ebedi yurda, hakkıyla hazırlık yapan kullarına yaparsın. E gül <gülüyor> gavli hâda estağfurullah ve l-azîmâli ve l-ekûm ve l-sâirel-i-mûnîn subhâneke allâhümme ve bihamdik eşhâdu allâ ilâhe illâ estağfurullah ve etûl ileyk, âkhiru da'vânâ en elhamdülillâhi rabbil